Mezopotamya Dinleri Tarih Sümer'de başlar. Bilindiği gibi Kramer'ın bir kitabının başlığı budur. Ünlü Amerikalı şarkiyatçı bu kitapta çok sayıda kuruma, teknik ve dinsel kavrama ilişkin ilk bilgilerin Sümer metinlerinde korunduğunu gösteriyordu. Bunlar özgün hali M.Ö. 3. bin yıla kadar uzanan ilk yazılı belgelerdi ama bu belgelerin daha arkaik dinsel inançları yansıttıklarına kuşku yoktur. Sümer uygarlığının kökeni ve eski tarihi henüz yeterince bilinmemektedir. Sami kökenli olmayan ve bilinen hiçbir başka dil ailesiyle de açıklanamayan Sümerceyi konuşan bir halkın kuzey bölgelerinden inip Aşağı Mezopotamya'ya yerleştiği varsayılmaktadır. Büyük olasılıkla Sümerler etnik bileşimi henüz bilinemeyen yerlilere boyun eğdirmişlerdir. Kısa denebilecek bir süre sonra Suriye çölünden gelen ve Sami kökenli bir dil olan Akkadca'yı konuşan göçebe gruplar Sümer'in kuzeyindeki topraklara girmeye ve ard arda gelen dalgalar halinde Sümer kentlerine sızmaya başladılar. önce 3. bin yılın ortalarına doğru efsaneleşmiş Önder Sargon'un yönetimindeki Akkadlar üstünlüklerini Sümer sitelerine kabul ettirdiler. Bununla birlikte daha fetihten önce bir Sümer-Akat sembiyozu gelişmiş ve iki ülkenin birleşmesinden iyice güçlenmişti. Daha 30 ya da 40 yıl öncesine kadar bilginler tek kültürden, bu iki etnik tabakının kaynaşması sonucunda ortaya çıkan Babil kültüründen söz ediyorlardı. Bugün Sümer ve Akat katkılarını ayrı ayrı incelemek gerektiği konusunda görüş birliğine varılmıştır. Çünkü işgalcilerin yenilenlerin kültürünü özümsediği doğru olmakla birlikte iki halkın yaratıcı dehası birbirinden farklıdır. Bu ayrışmalar özellikle din alanında fark edilmektedir. En eski çağlardan beri tanrısal varlıkların işareti boynuzlu bir taçtı. Demek ki Orta Doğu'nun her yerinde olduğu gibi Boğa'nın Neolitik çağdan beri varlığı doğrulanan dinsel simgelliği kesintisiz bir biçimde Sümer'de aktarılmıştır. Başka bir deyişle Tanrısal varoluş biçimi, kuvvet ve mekansal aşkınlıkla, yani gök gürültüsünün gümbür dediği, fırtınalı gökyüzüyle tanımlanmıştı. Çünkü gök gürültüsü boğaların böğürtüsüyle özdeşleştirilmişti. Tanrısal varlıkların ideogramlarından önce konan ve başlangıcında bir yıldızı temsil eden belirleyici işarette onların bu aşkın göksel yapısını doğrulamaktadır. Sözlüklere göre bu belirtecin tam karşılığı gökyüzüdür. Demek ki bütün tanrılar göksel varlıklar olarak düşünülüyordu. Bu nedenle tanrılar ve tanrıçaların çok güçlü bir ışık yaydıkları kabul ediliyordu. İlk Sümer metinleri rahipler tarafından gerçekleştirilmiş sınıflandırma ve sistemleştirme çalışmasını yansıtır. Önce büyük tanrılar üçlüsü, onların ardından da gezegen tanrılar üçlüsü gelir. Ayrıca büyük çoğunlukla adlarından başka bir şey bilinmeyen türlü tanrılar hakkında kabarık listeler vardır. Sümer dini daha tarihin şafağında kadim bir din olarak ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz bugüne dek keşfedilenler parçalı ve yorumlanması çok güç metinlerdir. Yine de bu eksik bilgilere dayanarak bile bazı dinsel geleneklerin ilk anlamlarını yitirmeye başladıkları anlaşılmaktadır. An, Enlil ve enkiden oluşan büyük tanrılar üçlüsünde de Aynı süreç sezilmektedir. Adının da işaret ettiği gibi An gökyüzü birincisi bir gök tanrısıdır. Herhalde Pantheon'un en önemli ve egemen tanrı tanımına en iyi uyan üyesi oydu. Ama An'da Deus otiosus belirtileri görülmektedir. Deus otiosus, Durağan Tanrı. Yaratılmış düzenli veya insanlarla ilişkisini koparmış tanrı. Bu tasavvurda Yüce Tanrı'nın diğer tanrılar veya göksel varlıklar üzerindeki otoritesi devam etmekle birlikte etkinliğini onlara devretmiştir. Hava Tanrısı Uludağ adı da verilir, Enlil ve Toprağın Efendisi Temellerin Tanrısı Enki daha etkin ve günceldir. Enki'nin ezeli suların tanrısı olduğu kanısı yanlıştır ve Sümer anlayışında karaların okyanus üzerine oturduğu kabul edildiği için bu hataya düşünmüştür. Şimdiye dek gerçek anlamda hiçbir kozmogonim metni keşfedilmemiştir. Ama bazı imalar Sümerlilerin yaklaşımına göre yaratılışın belirleyici anlarını yeniden oluşturmamıza olanak vermektedir. Tanrı Çanlanmı adı ezeli denizi ifade eden piktogramla yazılmaktadır. Gök ve yeri doğuran ana ve bütün tanrıları yaratan kadın ata olarak tanıtılmaktadır. Hem evrensel hem de tanrısal bir bütün olarak tasavvur edilen ezeli sular izleyine arkayı kozmoloji metinlerinde sıkça rastlanır. Bu örnekte de su kütlesi, döllenmesiz üreme yoluyla ilk çifti eril ve dişil temel öğeleri canlandıran, gök ve yeri doğuran ilk ana ile özdeşleştirilmiştir. Bu ilk çift, Hieros Gamos'la birbirine karışacak denli birleşmiş durumdaydı. Onların birleşmesinden hava tanrısı Enlil doğdu. Bir diğer belge parçasından Enlil'in ebeveynlerini ayırdığını öğreniyoruz. Tanrı an göğü yukarı doğru kaldırdı ve Endil de annesi yeri yanında götürdü. Gök ve yerin ayrılmasına ilişkin kozmogoni izleyi de oldukça yaygındır. Bu izleye farklı kültür düzeylerinde de rastlanır ama Orta Doğu ve Akdeniz'de kaydedilmiş versiyonlar büyük olasılıkla Sümer anlatısından türemişlerdir. Bazı metinler başlangıçların mükemmellik ve kutluluğuna değinir. Her şeyin mükemmel yaratıldığı eski günler vesaire gibi. Ama anlaşılan gerçek cennet ne hastalık ne de ölümün bulunduğu dilmundur. Orada hiçbir aslan öldürmez, hiçbir kurt kuzuyu kapmaz, parçalamaz, hiçbir göz hastası gözüm ağrıyor demez. Surlarında hiçbir geceveklisi dolaşmaz. Bununla birlikte bu mükemmellik sonuçta bir hareketsizlikte. Çünkü Dilmun'un efendisi Tanrı Enki toprak gibi bakire olan eşinin yanında uyuyup kalmıştı. Enki uyandığında Tanrıça Ninhursak'la sonra onun doğurduğu kızla en sonunda da bu kızın kızıyla birleşti. Çünkü bu cennet ülkesinde gerçekleşmesi gereken bir teogoni söz konusuydu. Ama anlamsız görünen bir olay Tanrılar arasındaki ilk drama yol açtı. Tanrı yaratılan bazı bitkileri yedi ki onların kaderini belirlemesi, yani varoluş biçimlerini ve işlevlerini saptaması gerekiyordu. Bu anlamsız harekete çok öfkelenen Ninhursag, Enki ölünceye kadar ona yaşam gözüyle bakmayacağını açıkladı. Nitekim Tanrı'yı bilinmedik ağırlar sardı. Giderek zayıflaması erken gelen ölümün işaretiydi. Sonuçta onu iyileştiren yine eşi oldu. Bu mitin yeniden oluşturulabilmiş şekli, niyetle yapıldığı konusuna bir karara varılmayacak düzeltmeler gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Bir teogoni anlatısıyla tamamlanan cennet izleyip, yaratıcı bir tanrının yoldan çıkmasını ve cezalandırılmasını sergileyen bir dramla sonuçlanmaktadır. Bunu izleyen bölümde tanrının aşırı zayıflaması onu ölüme yaklaştırır. Kuşkusuz can alıcı bir hata söz konusudur çünkü Enki temsil ettiği temel ilkeye uygun davranmamıştır. Bu hata onun kendi yaratılışının yapısını krize sokma tehlikesini gündeme getirmiştir. Başka metinlerde de kadere kurban olan tanrıların yakarıları aktarılmaktadır. Kendi egemenlik sınırlarını aşan inanlanın ne gibi tehlikelerle karşılayacağını ileride göreceğiz. Enkin'in dramında şaşırtıcı olan tanrıların ölümlü doğası değil, bunun sergilendiği mitolojik bağlamdır. Tanrıları karşısında insan. İnsanın kökenini açıklayan en az dört anlatı vardır. Bunlar o kadar farklıdır ki bir gelenek çoğulluğunu varsaymak gerekir. Bir mit, ilk insanların ot gibi yerden bittiklerini anlatır. Bir diğer versiyona göre insan bazı tanrısal zanaatkarlar tarafından kilden yoğrulmuştur. Daha sonra tanrıça Namu kalbini biçimlendirmiş ve Enki de ona can vermiştir. Başka metinlerde insanların yaratıcısı olarak tanrıça Arur görülmektedir. Dördüncü versiyona göre insan kendisini yaratmak için öldürülen iki tanrının lagmaların kanından oluşturulmuştur. Bu sonuncu izlek Babil'in meşhur kozmogoni şiiri Enuma Eliş'te yeniden ele alınıp yorumlanacaktır. Bugün bu motifler çok sayıda çeşitleme içinde dünyanın aşağı yukarı her yerinde karşımıza çıkmaktadır. Sümer versiyonlarının ikisine göre İlk insan bir anlamda tanrısal özü paylaşıyordu. Enkinin can veren soluğu veya lagma tanrılarının kanı. Bu tanrısal varoluş biçimiyle insanlık durumu arasında aşılmaz bir mesafe bulunmadığı anlamına gelir. İnsanın öncelikle beslenme ve giydirilme gereksinimi olan tanrılara hizmet etmek için yaratıldığı doğrudur. Tapım, tanrılara hizmet olarak algılanmıştı. Ama insanlar tanrıların hizmetkarı olsalar da onların köleleri değillerdi. Kurban törenleri özellikle adak ve sunulardan oluşurdu. Sitenin büyük toplu bayramlarına gelince, yeni yıl veya bir tapınak yapılması nedeniyle düzenlenirlerdi, bunların kozmolojik bir yapısı vardı. Raymond Justin, metinlerde günah kavramına, kefaret unsuruna ve günah keçisi düşüncesine rastlanmaması üzerinde durur. O halde insanlar tanrıların yalnızca hizmetkarı değil, aynı zamanda taklitçileri ve dolayısıyla işbirlikçileridirler. Madem ki evrenin düzeninden tanrılar sorumludur, insanlar onların kesin emirlerine uymalıdır. Çünkü bu emirler hem dünyanın hem de insan toplumunun iyi işlemesini sağlayan düzenlemelerden, kurallardan, buyruklardan kaynaklanmaktadır. Her varlığın, her hayat biçiminin, tanrısal veya insani her girişiminin, Kaderini kurallar kurar, yani belirler. Kuralların belirlenmesi alınan kararı oluşturan ve duyuran namtarın davranışıyla tamamlanır. Her yeni yılda tanrılar sonraki 12 ayın kaderini belirler. Kuşkusuz yakın doğuda karşılaşılan eski bir düşünce söz konusudur ama bunun ilk kesin ifadesi Sümerlere aittir. Ve Sümer teologların gerçekleştirdiği deninleştirme ve sistemleştirme çabasının kanıtıdır. Kozmik düzen sürekli sarsılır. Önce dünyayı kaosa indirgeme tehdidini savuran büyük yılan, sonra da çeşitli ritüellerle kefaret ödemek ve arınmak isteyen insanların suçları, yanlışları ve hataları bu sarsıntıları yaratır. Ama yeni yıl bayramıyla dünya dönemsel olarak yenilenir. Başka bir deyişle yeniden yaratılır. Bu bayramın Sümerce'deki adı olan Akitil, dünyayı yeniden yaşatan güç anlamına gelir. Burada ebedi dönüş yasasının bütün döngüsü çağrıştırılmaktadır. Birbirine az çok benzeyen yeni yıl mitsel ritüel senaryolarına sayısız kültürlerde rastlanır. Babil Bayramı Akitu'yu incelerken bunların önemini değerlendirme fırsatını bulacağız. Senaryo sitenin koruyucusu olan ve heykeller veya hükümdar tarafından temsil edilen Tanrıça İnanlı'nın kocası ünvanı verilen hükümdar, aynı zamanda Dumuzi'nin bedenlenmiş haliydi. İki tanrıyla bir tapınak cariyesi arasında kutsal evliliği kapsar. Bu Hieros Gamos, tanrılarla insanların birliğini somutlaştırıyor ve geçici nitelikte de olsa bu birlik hatırı sayılır sonuçlar yaratıyordu. Çünkü tanrısal enerji sitenin üstüne, başka bir deyişle, yeryüzüne saçılıyor, onu kutsuyor ve başlayan yeni yılda refah ve mutluluğu güvenceye alıyordu. Tapınak yapımı yeni yıl bayramından daha da önemliydi. Bu da kozmogoninin bir tekrarıydı. Çünkü tapınak, Tanrı'nın sarayı, Imago Mundi'yi en eksiksiz biçimde temsil ediyordu. Imago Mundi, Dünya imgesi. Bu arkaik ve çok yaygın bir düşüncedir. Bu düşünce Baal mitinde de karşımıza çıkacak. Sümer anlatılarına göre insan yaratıldıktan sonra Tanrılardan biri 5 siteyi kurdu. Onları temiz yerde kurdu. Onlara ad verdi ve onları tapın merkezi yaptı. Daha sonra tanrılar sitelerin ve tapınakların planlarını doğrudan hükümdarlara aktarmakla eğitimdiler. Uğurlu yıldızların belirtildiği bir levhayı gösteren, tanrıça Nidaba ve tapınağın planını açıklayan bir tanrı, kral Gudea'nın rüyasına girdi. Tapınak ve site modelleri deyim yerinde ise aşkın niteliktedir. Çünkü önceden gökyüzünde mevcutturlar. Babil sitelerinin arketipleri takım yıldızlarıydı. Sibbar'ın modeli Yengeç Takım Yıldızı'nda, Ninova'nınki Büyük Ayı'da, Asur'unki Çoban Takım Yıldızı'ndaydı. Bu anlayışa Kadim Doğu'da yaygın olarak rastlanmaktadır. Krallık kurumu da alametleriyle yani taç ve tahtla birlikte göklenilmişti. Tufandan sonra krallık ikinci kez yeryüzüne taşındı. Kelimelerin ve kurumların göksel ön varoluşuna inanış, arkayık ontolojide hatırı sayılır bir önem kazanacak, ve en meşhur ifadesini Platon'un İdealar Kuramı'nda bulacaktı. Varlığına ilk kez Sümer belgelerinde rastlanan bu inancın kökenleri, anlaşılan tarih öncesine kadar uzanmaktadır. Nitekim göksel modeller kuramı, insanın eylemlerinin tanrısal varlıklar tarafından ortaya konan davranışların tekrarından başka bir şey olmadığını ileri süren ve bütün dünyaya yayılmış arkayık bir anlayışın uzantısı ve geliştirilmiş haldir. İlk Tufan Mit'i Tufandan sonra krallığın yeniden gökten indirilmesi gerekti. Çünkü bu felaket dünyanın sonu anlamına geliyordu. Gerçekten de Sümer versiyonunda Zisudra, Akat versiyonunda ise Utnapishtim adını alan bir tek insan kurtulmuştu. Ama ona Nuh'tan farklı olarak sulardan çıkan yeni toprakta oturma izni verilmedi. Az çok tanrılaşan, en azından ölümsüzlüğe erişen felaketse de Dilmun ülkesine veya nehirlerin ağzına... Yani utuna piştim, Sümer versiyonundan elimize yalnızca birkaç parça ulaşabilmiştir. Tanrılar Panteonunun bazı üyelerinin çekimsel tavrına veya muhalefetine karşın büyük tanrılar insanlığı tufanla yok etmeye karar verirler. Birisi alçak gönüllü, itaatkar, dindar kral Zisudra'nın erdemlerini sayar. Koruyucusu tarafından olaylardan haberdar edilen Zisudra, an ve Enlil'in aldığı kararı duyar. Elimizdeki metinde bu noktada büyük bir boşluk var. Herhalde bu bölümde Zisudra'yı gemiyi nasıl yapacağına ilişkin ayrıntılı bilgiler veriliyordu. Yedi gün, yedi gece sonra güneş yeniden doğar ve Zisudra güneş tanrısı Utu'nun önünde secdeye varır. Eldeki son metin parçasına göre An ve Enlil Zisudra'ya tanrılarınki gibi bir hayat ve tanrıların ebedi soluğunu verip onun mucizevi Dilmun ülkesine yerleştirirler. Gılgamış destanında yine tufan izliği karşımıza çıkıyor. Oldukça iyi korunmuş bu meşhur eser, kitabı mukaddesteki anlatıma benzerliklere daha iyi ışık tutuyor. Ortak ve oldukça arkayık bir kaynağın söz konusu olduğu anlaşılıyor. Andre, Usener ve Fraser'ın derlemelerinden beri bilindiği gibi tufan izliği neredeyse bütün dünyaya yayılmıştır. Afrika'da çok nadir olsa da bütün kıtalarda ve farklı kültür düzeylerinde varlığı doğrulanmıştır. Bazı çeşitlemelerin önce Mezopotamya, sonra da Hindistan'dan başlayan yayılma sürecinin sonucu olduğu anlaşılıyor. Bir ya da birçok tufan felaketinin masalsı anlatılara yol açmış olması da mümkündür. Ama bu kadar yaygın bir miti, jeolojik izleri bulunmamış görüngülerle açıklamaya kalkışmak tedbirsizlik olur. Tufan mitlerinin çoğu bir anlamda kozmik ritmin parçaları gibidir. Yozlaşmış bir insanlığın yaşadığı eski dünya sulara gömülür ve bir süre sonra su kaosundan yeni bir dünya çıkar. Mitin birçok çeşitlemesinde tufan insanların işlediği günahların sonucudur veya ritüel hatalarının. Kimi zamanda yalnızca tanrısal bir varlığın insanlığa son verme isteğinden kaynaklanır. Mezopotamya anlatısında tufanın nedenini saptamak kolay değildir. Bazı imalar tanrıların bu kararı günahkarlar nedeniyle aldığını düşündürmektedir. Bir başka anlatıma göre insanların dayanılmaz gürültüsü en dili öfkelendirmiştir. Bununla birlikte başka kültürlerde gelecekteki tufanı haber veren mitler incelenirse başlıca nedenlerin hem insanların günahlarında hem de ihtiyarlayan dünyanın düşkünlüğünde yattığı görülür. Evren yalnızca var olduğu yani canlı olduğu ve ürettiği için yavaş yavaş bozulur ve sonunda yıkılmaya yüz tutar. Bu nedenle de yeniden yaratılması gerekir. Bir başka değişti yeni yıl bayramında simgesel olarak gerçekleştirilen şeyi tufan makrokozmik ölçekte hayata geçirir. Yeni bir yaratımı mümkün kılmak için günahkar bir insanlığın ve dünyanın sonu gelir. Yer altına iniş, İnanla ve domuz Gezegen tanrıları üçlüsünde Nanna Suen yani Ay, Utu yani Güneş ve Venüs Yıldızı aşk tanrıçası olan Inanna yer alıyordu. Ay ve Güneş tanrıları en parlak noktaya Babil döneminde çıktılar. Akat tanrıçası İştar'ın ve daha sonra da Aştarte'nin benzeştirildiği İnanla ise yakın doğuda başka hiçbir tanrıçanın erişemediği bir tapın ve mitoloji güncelliğinden yararlanacaktı. İnanla İştar en parlak çağında hem aşk hem savaş tanrıçasıydı. Yani hayatı ve ölümü yönetiyordu. Ne kadar güçlü olduğunu belirtmek için Hermofrodit olduğu söyleniyordu. İştar Barbata. Kişiliği daha Sümer döneminde tam olarak çizilmiştir ve onun merkezi miti antik dünyanın en anlamlı yaratımlarından birini oluşturur. Bu mit bir aşk hikayesiyle başlar. Uruk'un koruyucu tanrıçası Inanla, çoban Dumuzi ile evlenir. Böylece Dumuzi sitenin hükümdarı olur. Inanla tutkusunu ve mutluluğunu yüksek sesle ilan eder. Ben neşe içinde yürüyorum. Efendim kutsal kucağa yaraşır. Ama eşini bekleyen trajik sonu da önceden hissetmektedir. Ah sevgilim, yüreğimin erkeği, ben seni uğursuz bir yazgıya sürükledim. Ağzımla ağzıma dokundum, dudaklarımı başına bastırdım. İşte bu nedenle uğursuz bir yazgıya mahkum edildi. Bu uğursuz yazgı hırslı İnanlı'nın ablası Ereşki Galin almak üzere yer altına inmeye karar verdiği gün çizilmişti. Yukarıdaki büyük krallığın hükümdarı olan inanla, aşağıdaki dünyaya da hükmetme özlemindedir. Ereşki Galin sarayına girmeyi başarır. Ama yedi kapıyı birer birer açtıkça baş kapıcı giysilerini ve takılarını çıkarmaktadır. İnanla. Ablasının karşısına çırılçıplak yani bütün güçlerinden soyunmuş olarak çıkar. Ereşkigal dikti ona gözlerini, ölüm bakışını ve İnanla'nın bedeni cansız kaldı. Üç gün geçince yakın dostu Ninshubur, İnanla'nın yola çıkmadan önce verdiği talimatlara uyup Tanrı Enlil ve Tanrı seni durumdan haberdar eder. Ama onlar bu işe karışmaz çünkü İnanla karşı gelinmez kuralların hüküm sürdüğü bir alana ölüler diyarına girerek Yasaklanmış işlerle uğraşmak istemişti. Yine de en bir çözüm bulur. İki haberci yaratır ve birine hayat yiyeceğini, diğerine hayat suyunu verip onları yer altına gönderir. Bir çivide asılı duran cesedi. Hileyle canlandırmayı başarırlar ve inanla yer altından çıkmak üzereyken Anunnakiler, yer altının yedi yargıcı, onu yakalar. Öller diyarına inip de öller diyarından zarara uğramadan çıkan görülmüş mü? Eğer İnan'la ölüler diyarından çıkacaksa yerine birini bıraksın. İnan'la yanında bir grup Galla şeytanıyla yeryüzüne geri döner. Eğer yerine geçecek bir başka tanrısal varlık bulamazsa Galla'lar onu geri götürecektir. Şeytanlar önce buraya yakalamak ister ama İnan'la onları engeller. Daha sonra hep birlikte Umm'a ve Bat-Tibira şehirlerine yönelirler. Bu şehirlerin dehşete kapılan koruyucu tanrıları Kendilerini İnanla'nın önünde yerlere atıp tozların içinde sürünürler ve onlara acıyan tanrıça aramasını başka yerde sürdürmeye karar verir. Sonunda Uru'a gelirler. İnanla orada Dumuzi'nin ağlayıp dövünmek yerine en zengin giysileri içinde tahta kurulduğunu ve artık şehrin tek hükümdarı olduğu için neredeyse sevindiğini şaşkınlık ve öfkeyle görür. İnanla gözlerini ona dikti, ölüm bakışına. Ona karşı konuştu. Öfkeli sözlerle. Bir çığlık kopardı, suçladı onu. İşte bu. Götürün onu dedi şeytanlara. Dumuzi, kayınbiraderi Güneş Tanrısı Utu'ya kendisini bir yılana dönüştürmesi için yalvarır ve kız kardeşi Geçtinanna'nın evine doğru kaçıp onun ağılına sığınır. Şeytanlar onu bu ağılda bulup işkence eder ve yer götürürler. Metindeki bir boşluk nedeniyle son bölümü bilemiyoruz. Ama domuzunun döktüğü gözyaşlarını acıyan erişki Galin, onun yer altında ancak yılın yarısında kalmasına karar verip, acı yazgısını yumuşattığı, yılın geri kalan yarısında domuzunun yerini kız kardeşi Geçtinanın aldığı anlaşılmaktadır. Aynı mitin Akadce versiyonu bazı önemli farklılıklarla birlikte işlerin yer altına inişinde anlatılır. Sümer metinlerinin çevrilmesi ve yayınlanmasından önce, Tanrıça'nın geri dönüşü olmayan ülkeye, Tammuz'un ölümünden sonra ve onu geri getirmek üzere gittiği sanılıyordu. Sümer versiyonunda bulunmayan bazı unsurlar böyle bir yorumu cesaretlendirir gibiydi. Bu unsurlardan ilki Akat versiyonunda İştar'ın esaretinin felakete yol açan sonuçlarıydı. Tanrıça kaybolduktan sonra insan ve hayvan üremesi tamamen durmuştu. Bu felaket aşk ve bereket tanrıçasıyla sevgili eşi Tammuz arasındaki Hieros, Gamos kesintiye uğramasının sonucu olarak açıklanabiliyordu. Felaket evrensel boyutlardaydı ve Akat versiyonunda çok yakında hayatın tamamen yok olacağından korkan büyük tanrılar işleri kurtarmak için müdahale etmek zorunda kaldılar. Sümer versiyonunda şaşırtıcı olan Dumuzi'nin mahkum edilişi için gösterilen psikolojik yani insani gerekçedir. Her şey eşini muzaffer bir edayla tahtına yerleşmiş halde bulan inanlanın öfkesiyle açıklanır gibidir. Bu duygusal açıklama sanki daha arkaik bir düşünceyi örtmektedir. Her yaratma ya da üreme eylemini kaçınılmaz olarak ölüm, bu ritüel bir ölümdür. Dolayısıyla geri dönüşü vardır, izler. Sümer kralları tıpkı daha sonra Akat kralları için de geçerli olacağı gibi inanlayla Hieros gamos içinde Domuzi'nin bedenlenmeleridir. Bu durum şu ya da bu ölçüde kralın ritüel ölümünün kabulünü gerektirir. Bu örnekte Sümer metninde aktarılan öykünün gerisinde inanlanın kozmik bereket döngüsünü güvenceye almak için düzenlediği bir misterya, sır bulunduğunu varsaymak gerekir. Gılgamış'ın kendisini kocası olmaya davet eden işlere verdiği küçümseyici yanıtta bu misteryaya bir gönderme sezilebilir. Yılgamış, Tammuz için her yıl ağıtlar yakılması kararını iştarın verdiğini hatırlatır. Ama bu ağıtlar ritüel nitelikteydi. Tammuz ayının 18'inde genç tanrının yer altına inişine ağlanırken onun 6 ay sonra yeniden yukarı çıkacağı biliniyordu. Tammuz tapımı Orta Doğu'nun aşağı yukarı tamamına yayılmıştır. M.Ö. 6. yüzyılda Hezekiel tapınağın kapılarında ağıt yakıp dövünen Kudüs kadınlarına ileniyordu. Sonunda Tammuz her yıl ölüp yeniden dirilen, dramatik ve hüzünlü genç tanrı çehresine bölündü. Ama onun Sümer'deki ilk örneğinin muhtemelen daha karmaşık bir yapısı vardı. Onu temsil eden ve dolayısıyla kaderini paylaşan krallar, her yıl dünyanın yeniden yaratılışını kutluyorlardı. Ama dünyanın yeniden yaratılabilmek için önce yok olması gerekiyordu. Kozmogoni öncesinin kaosu aynı zamanda, kralın ritüel ölümünü ve yer altına inmesini gerektiriyordu. İki kozmik varoluş biçimi, ölüm-hayat, kaos kozmos kısırlık-bereket aslında aynı sürecin iki farklı anını oluşturuyordu. Tarımın keşfinden sonra kavranan bu misterya, dünyanın, hayatın ve insan varoluşunun bütüncül açıklamasının temel ilkelerinden biri haline geldi. Bu ilke, Bitkilerin büyümesi dramasını aşan bir nitelikteydi. Çünkü kozmik ritimleri insan kaderini ve tanrılarla ilişkileri de bu ilke yönetiyordu. Mit, Galin krallığını fethe, yani ölümü yok etmeye giden aşk ve bereket tanrıçasının uğradığı bozgunu anlatır. Demek ki insanlar ve bazı tanrılar hayat ve ölümün ard arda gelişini kabullenmek zorundadır. Dumuzi Tammuz 6 ay sonra yeniden ortaya çıkmak üzere yok olur. Bu ard arda geliş, Tanrı'nın dönemsel varlığı ve yokluğu, insanların kurtuluşunu, ölüm sonrası kaderlerini ilgilendiren misteryalar oluşturabilecek bir yapıdaydı. Sümer-Akat kralları tarafından ritüel biçimde temsil edilen Dumuzi-Tammuz'un önemli bir rolü vardı. Çünkü tanrısal ve insani varoluş biçimleri arasındaki yakınlaşmayı gerçekleştirmişti. Sonradan her insan krallara özel bu ayrıcalıktan yararlanmayı umabilirdi. Sümer-Akat sentezi Umma hükümdarı milattan M.Ö. 2375'e doğru Sümer-Site tapınaklarının çoğunu birleştirdi. İmparatorluk düşüncesinin bildiğimiz ilk dışa vurumu budur. Bir kuşak sonra Akat kralı Sargon aynı girişimi daha başarılı bir biçimde yineledi. Ama Sümer uygarlığı bütün yapılarını korudu. Değişiklik yalnızca site tapınaklarının krallarını ilgilendiriyordu. Onlar Akatlı Fatih'e karşı yükümlü olduklarını kabulleniyorlardı. Sargon'un imparatorluğu 100 yıl sonra yukarı Dicle bölgesinde göçebe hayata süren barbar gutilerin saldırıları sonucunda yıkıldı. O andan sonra Mezopotamya tarihi kendini yineler gibidir. Sümer ve Akad'ın siyasi birliği dışarıdan gelen barbarlar tarafından yok edilir. Dışarıdan gelenler de İç isyanlarla devrilir. Gutilea'nın egemenliği yalnızca bir yüzyıl sürdü ve daha sonra bunun yerini 100 yıl boyunca, M.Ö. 2050 ve 1950 yılları arasında, 3. Ur Hanedanı'ndan kralların egemenliği aldı. Sümer uygarlığı doruk noktasına bu dönemde ulaştı. Ama aynı zamanda Sümer siyasi gücünün kendini son kez gösterdiği dönemde bu oldu. Doğuda Elamlılar, batıda Suriye Arap çölünden gelen Amoritler tarafından yıpratılan imparatorluk çöktü. Mezopotamya 200 yıldan uzun bir süre birçok devlete bölünmüş bir hale kaldı. Babil'in Ammurulu hükümdarı Hamur Ravi ancak M.Ö. 1700'e doğru birliği kurmayı başardı. İmparatorluğun merkezini daha kuzeye, kendisinin hükümdar olduğu siteye taşıdı. Mutlak bir iktidar sahibi görüntüsü veren Hammurabi'nin kurduğu hanedan bir yüzyıldan daha kısa süre hüküm sürdü. Ama başka barbarlar, kasitler kuzeyden inip Amorit'leri yıpratmaya başladılar. Sonunda M.Ö. 1525'e doğru zaferi kazandılar. 400 yıl boyunca Mezopotamya'nın efendisi olarak kalacaklardı. Site tapınaklardan site devletlere ve imparatorluğa geçiş, Orta Doğu tarihi açısından çok önemli bir olaydır. Konumuz açısından M.Ö. 2000'e doğru artık konuşulmamaya başlayan Sümercen'in dinsel tören dili ve dolayısıyla bilim dili işlevini daha 1500 yıl boyunca koruduğunu hatırlatmakta yarar var. Diğer dinsel tören dilleri Sanskritçe, İbranice, Latince, Eski Slavca'da benzer bir kaderi paylaşacaktır. Sümer dinsel tutuculuğu akat yapılarında da devam eder. En üstünün Tanrı üçlüsü değişmez. Anu, Enlil, Ea ya da Enki. Yıldız Tanrıları üçlüsü kısmen kendilerine denk düşen tanrıların Sami kökenli adlarını alır. Ay, Sin, Güneş, Şamaş, Venüs gezegeni İştar inanma. Ereşkigal ve eşi Nergal yeraltını yönetmeye devam eder. İmparatorluk ihtiyaçlarının gerektirdiği az sayıdaki değişikliğin, örneğin dinsel önceliğin Babil'e geçmesi ve Enlil'in yerini Marduk'un alması gibi gerçekleşmesi için yüzyıllar geçer. Tapınağa gelince yapıların büyüklüğü ve sayısı dışında Sümer evresinden beri genel düzenlemede hiçbir temel özellik değişmemiştir. Bununla birlikte Sami dinsel dehasının katkıları önceki yapılara eklenir. Öncelikle evrensel tanrılar düzeni yükselen iki milli tanrıyı, Babil'i Marduk ve daha sonra Asur'la Asur belirtelim. Kişisel duaların ve günah çıkarma ilahilerinin tapımı içinde kazandığı önemde anlamlıdır. En güzel Babil dualarından biri bütün tanrılara, hatta duacının tanımadığını alçak günlülükle kabul ettiği tanrılara da seslenmektedir. Ey tanrım, günahlarım büyük. Ey tanımadığım tanrı, günahlarım büyük. Ey tanımadığım tanrıca, günahlarım büyük. İnsan hiçbir şey bilmez. Bilmez günah mı işlemiştir yoksa iyilik mi yapmıştır bilmez. Ey tanrım, hizmetkarını reddetme. Günahlarım yedi kere yedi ediyor. Uzaklaştır günahlarımı. Günah çıkarma ilahilerinde doğacı suçlu olduğunu kabullenir ve günahlarını yüksek sesle itiraf eder. Günah çıkarma işlemine kesin törensel jestler eşlikler. Diz çökme, secde ve burnun yamyazsa edilmesi. Büyük tanrılar yani Anu, Enlil ve Ea tapımdaki üstünlüklerini giderek yitirirler. Müminler artık daha çok Mardo'a veya Yıldız tanrılarına, İşter'a ve özellikle de Şamaş'a başvurmaktadırlar. Zamanla Şamaş eksiksiz bir evrensel tanrı haline gelecektir. Bir ilahide Güneş tanrısına her yerde yabancılığın ülkesine bile tapıldığı açıklanır. Şamaş adaleti korur, kötüyü cezalandırır ve haklıyı ödüllendirir. Tanrıların ışıltılı niteliği güçlenir. Özellikle dehşet saçan ışıma güçleriyle kutsal bir korku uyandırırlar. Işık tanrısallığın en mükemmel vasfı olarak görülür ve kral da tanrılık durumunu paylaştığı için o da ışıklar saçar. Akat dinsel düşüncesinin bir diğer yaratımı kahinliktir. Büyü uygulamalarının çoğaldığı ve okült disiplinlerin özellikle astrolojinin geliştiği de fark edilir. Daha sonra bu dallar bütün Asya ve Akdeniz dünyasında halk arasına yaygınlaşacaktır. Kısacası Sami kökenli katkıların ayırt edici niteliği, dinsel deneyimde kişisel unsara verilen önem ve bazı tanrıların daha üstün bir konuma yüceltilmesidir. Bu yeni ve görkemli Mezopotamya sentezi, insanın varoluşuna ise trajik bir bakış yöneltmektedir. Dünyanın Yaratılışı Enuma Elish adıyla bilinen, bu at şiirin ilk sözlerinden alınmıştır. Bir zamanlar yukarıda diye başlar. Kozmogoni şiiri, Gılgamış Destane ile birlikte Akad dininin en önemli yaratımını oluşturmaktadır. Sümer edebiyatında büyüklük, dramatik gerilim, teogoni ve kozmogoni bilgisini ve insanın yaratılışını birbirine bağlama çabası açısından bu şiirle kıyaslanabilecek başka bir şey yoktur. Enuma Eliş dünyanın kökenlerini Marduk'u yüceltmek amacıyla anlatır. İzlekler yeniden yoruma uğratılmış olsa da eskidir. En başta ilk imge olarak sunulan ayrışmamış su bütünlüğü ve bunun içinde seçilen ilk çift Absu ile Taymat anlatılır. Başka birçok ilk tanrı gibi Tiamat'ta hem kadın hem de çift cinsiyetli olarak tasarlanmıştır. Tatlı ve tuzlu suların karışımından diğer tanrı çiftte de doğar. İkinci çift lahmu ve lahumu hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Bir rivayete göre insanı yaratmak için kurban edilmişlerdi. Üçüncü çift anşar ve kişar'a gelince bunların isimleri Sümerce'de yukarıdaki unsurların tamamı ve aşağıdaki unsurların tamamı anlamına gelir. Zaman geçer, günler yayılır, yıllar çoğalır. Birbirini tamamlayan bu iki bütünün kutsal evliliğinden gökyüzü tanrısı Anu doğar. O da Nudimmud'un yani Ea doğmasını sağlar. Genç tanrılar çılgınca hareketleri ve çığlıklarıyla Apsu'nun huzurunu bozarlar. Apsu da Tiamat'a yakınır. Bu tavırlarına katlanamıyorum. Gündüzleri dinlenemiyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Bu davranışlarına bir son vermek için onları yok etmek istiyorum. Ve sessizlik hüküm sürüsün bizim için. Nihayet uyuyabilelim. Birinci tablet 37 ve 39. satırlar. Bu dizelerde maddenin yani tözün ataletine ve bilinçsizliğine denk düşen bir varoluş halinin, kozmogoninin ön koşulu olan her türlü harekete karşı dirence, ilk hareketsizliğe duyduğu özlem sezilmektedir. Tiamat eşine öfkeyle bağırıp çağırmaya başladı. Acı bir çığlık attı. Ne? Kendi yarattığımızı mı yok edeceğiz? Onların bu tavrının can sıkıcı olduğuna kuşku yok ama tatlılıkla sabredelim. Fakat Absu ikna olmadı. Genç tarlar atalarının kararını öğrenince tek bir söz söylemeden kala kaldılar. Ama her şeyi bilen Ea başı çekti. Büyülü sözleriyle Absu'yu derin bir uykuya daldırdı. Onun parıltısını çıkarıp kendi üstüne giydi ve Absu'yu zincirledikten sonra öldürdü. Ea bundan böyle Apsu adını verdiği suların tanrısı oldu. Karısı da Mardu, Apsu'nun bağrında, yazgılar odasında, ilk örneklerin tapınanında doğurdu. Metin bu son doğan tanrının büyük görkemini, bilgeliğini ve sınırsız erkini yüceltir. O zaman Anu, atalarına karşı yeniden saldırıya geçti. Dört rüzgarı çıkardı ve Tiamat'ı rahatsız etmek için dalgaları yarattı. Hiç huzurları kalmayan tanrılar annelerine başvurdular. Absu'yu, eşini öldürdüklerinde bırakalım onun yanında yer almayı bir kenara çekildin ve tek söz etmedin. Bu kez Tiamat tepki göstermeye karar verdi. Canavarları, yılanları, büyük aslanı, öfkeli iblisleri amansız silahlar taşıyan ve savaştan korkmayan diğerlerini yarattı. Ve ilk doğan tanrılardan Kingu'yu yüceltti. Tiamat Kingu'nun göğsüne Yazgılar tabletini bağladı ve ona en üstün erki verdi. Bu hazırlıklar karşısında genç tanrılar cesaretlerini kaybettiler. Ne Anu ne de Ea Kingu'nun karşısına çıkmaya cesaret edebilirdi. Yalnızca Marduk kavgayı göz aldı ama o da önce en üstün tanrı ilan edilmesini şart koştu. Diğer tanrılar bunu hemen kabul ettiler. İki ordu arasındaki savaşın sonucu Tiamat ve Marduk arasındaki düello ile belirlendi. Tiamat onu yutmak için ağzını açtığında Marduk çılgın rüzgarlar fırlattı. Rüzgarlar Tiamat'ın gövdesini genişletti. Karnı şişti, ağzı açık kaldı. O zaman Marduk bir ok attı. Ok Tiamat'ın karnını deldi, bağırsaklarını yırttı ve kalbine saplandı. Böylece onu ele geçiren Marduk canını aldı, cesedini yere attı ve üstüne çıktı. Tiamat'ın yardımcıları kaçmaya çalıştı ama Marduk, Onları bağladı ve silahlarını kırdı. Daha sonra Kingu'yu zincirledi. Yazgılar tabletini aldı ve kendi göğsüne bağladı. Sonunda da Tiamat'ın yanına geri geldi. Kafasını yardı ve cesedi kurutulmuş bir balık gibi ikiye böldü. Bu iki parçadan biri gök kubbe, diğeri yeryüzü oldu. Marduk, Apsu Sarayı'nın bir suretini de gökyüzüne dikti ve yıldızların seyrini belirledi. Beşinci tablet gezegenler evreninin düzenlenmesini, zamanın belirlenmesini ve tiyamatın organlarından dünyanın şekillendirilmesini nakleder. Gözlerinden Fırat ve Dicle akar, kuyruğunun bir kıvrımında gök ile yer arasındaki bağı yarattı. Sonunda Marduk, Tanrıları rahat ettirmek için onlara hizmet etme işini üstlenecek insanı yaratmaya karar verdi. Yenilmiş ve zincirlenmiş Tanrılar hala kendilerine verilecek cezayı bekliyorlardı. Ea, İçlerinden yalnızca birinin kurban edilmesi önerdi. Savaşı kimin kışkırttığı, Tiamat'ı isyana kimin teşvik ettiği ve kavgayı kimin başlattığını öğrenmek için sorulan sorulara hepsi bir tek kesime yanıt veriyorlardı. Kingu. Kingu'nun damarları kesildi ve akan kandan Ea insanlığı yarattı. Şiirde daha sonra Marduk onuruna bir tapınak dikilmesi anlatılır. Enuma Elish geleneksel mit izleklerini kullanmakta ama daha karanlık bir kozmogoni ve daha kötümsel bir insan bilgisi sunmaktadır. Genç şampiyon Mardu'yu yüceltebilmek için ilk dönemin tanrılarına, öncelikle de Tiamat'a şeytani değerler yüklenmiştir. Tiamat artık yalnızca her kozmogoniden önce yer alan ilk kaotik bütünlük değildir. Sonunda sayısız canavarın yaratıcısı olarak ortaya çıkar. Yaratıcılığı tamamen olumsuzdur. Enuma Eiliş'e göre yaratıcı süreç, Absu'nun genç tanrıları yok etme, kısacası evrenin yaratılışını henüz Filiz halindeyken durdurma isteği yüzünden çok erken bir dönemde tehlikeye girer. Belli bir dünya yine de vardı. Çünkü tanrılar çoğalıyordu ve konutları sahipler. Ama bu yalnızca biçimsel bir varoluş tarzıydı. Absu'nun öldürülmesi yaratıcı cinayetler dizisini başlatır. Çünkü Ea onun yerini almakla kalmaz... Su kütlesi içinde ilk düzenlemenin de yolunu açar. Kozmogoni, iki tanrı grubu arasındaki çatışmanın sonucudur. Ama Tiamat'ın ordusunda canavarlar ve şeytani yaratıklar da yer almaktadır. Başka bir deyişle ezeliyet bu haliyle olumsuz yaratımların kaynağı olarak tanıtılmaktadır. Marduk, gök ve yeri Tiamat'ın ölüsünden şekillendirir. Başka anlatımlarda da doğrulanan bu izlek çeşitli yorumlara açıktır. İlk tanrısal varlıklardan birinin bedeninden oluşturulan evren, onun özünü paylaşır. Ama Tiyamat'ın şeytanlaştırılmasından sonra hala tanrısal bir özden söz etmek mümkün müdür? Demek ki evrenin ikili bir duası vardır. Açıkça şeytani denemese de en azından çelişkili değerler barındıran bir madde ve marduğun eseri olduğu için tanrısal bir biçim. Gök kubbe Tiyamat'ın bedeninin yarısından şekillendirilir. Ama yıldızlar ve yıldız kümeleri tanrıların konutları veya imgeleri olur. Yerde de tiyamatın bedeninin diğer yarısını ve organlarını içerir. Ama siteler ve tapınaklarla kutsanır. Son tahlilde dünya, kaotik ve şeytani ezeliyetle tanrısal yaratıcılık, varlık ve bilgeliğin bir karışımı olarak ortaya çıkar. Bu belki de Mezopotamya kuramcılığının ulaştığı en karmaşık kozmogoni formüldür. Çünkü bir tanrılar toplumunun bazıları, anlaşılmaz ya da kullanılmaz hale gelmiş bütün yapılarını jüretkar bir sentez içinde bir araya getirmektedir. İnsanın yaratılışı ise Sümer geleneğinin, özellikle de insanın kökenini kurban edilen iki lagma tanrı ile açıklayan versiyonun bir uzantısıdır. Ama durumu ağırlaştıran şu unsur eklenmiştir. Kingu, ilk tanrılardan biri olmasına rağmen, Tiamat'ın yarattığı canavarlar, ve şeytanlar ordusunun komutanı baş şeytanı haline gelmişti. Demek ki insan şeytani bir maddeden oluşturulmuştu. Kingu'nun kanı. Sümer versiyonuyla bu farklılık anlamlıdır. Trajik bir kötümserlikten söz edilebilir. Çünkü insan kendi doğumuyla mahkum edilmiş gibidir. Tek umudu kendisini Ea'nın biçimlendirmesidir. Bu nedenle büyük bir tanrı tarafından yaratılmış bir biçime sahiptir. Bu açıdan bakıldığında insanın yaratılışıyla dünyanın kökeni arasında bir bakışın bulunur. Her iki durumda da ham madde, şeytanlaşmış ve zaferi kazanan genç tanrılar tarafından öldürülmüş günahkar bir ilk tanrının özünden oluşmaktadır. Mezopotamya Hükümdarlarının Kutsallığı Babil'de Enoa Eliş, yeni yıl bayramının dördüncü günü tapınakla söylenirdi. Sümercede Zagmuk, yılın başlangıcı, Akatça'da Akitu adı verilen bu bayram, Nisan ayının ilk 12 günü boyunca kutlanırdı. Burada en önemlilerini sıralayacağımız birçok kısma ayrılmıştı. 1. Mardun esaretine denk düşen kralın kefaret günü. 2. Mardun kurtuluşu. 3. Ritüel biçiminde yapılan savaşlar ve bir şölenin düzenlendiği Bit Akituya, yeni yıl bayramı ve kralın yönetiminde yapılan zafer alayı yürüyüşü. 4. Kralın tanrı şeyi simgeleyen bir tapınak çaresiyle kutsal evliliği, beş tanrılar tarafından geleceğin belirlenmesi. Bu mit ise ritüel senaryonun ilk kısmı, kralın küçük düşmesi ve Marduk'un esareti, dünyanın kozmogani öncesi kaosa geri dönmesini işaret eder. Marduk tapınağında büyük rahip, kralın alametlerini, asa, yüzük, kılıç, taç, elinden alır ve onun yüzüne vurur. Sonra dizüstü çöken kral masumiyetini açıklayan sözleri söyler. Ben günah işlemedim ey ülkelerin efendisi. Senin tanrılığına karşı ihmalkar davranmadım. Büyük rahip Marduk adına yanıt verir. Korkma, Marduk doğanı duyacaktır. İmparatorluğunu büyütecektir. Bu sırada halk daha kapatıldığı varsayılan Marduk'u aramaktadır. Bu daha kapatılma ifadesi bir tanrının ölümünü belirtir. İnanla iştarla ilgili olarak gördüğümüz gibi bu nihai bir ölüm değildi. Yine de tanrıçanın yer altından çıkarılması için bedel ödenmesi gerekmişti. Aynı şekilde Marduk da güneşten ve ışıktan uzağa inmeye zorlanmıştı. Sonunda Marduk kurtarılır ve tanrılar yazgıları belirlemek üzere toplanırlar. Yani heykelleri bir araya getirilir. Bu kısım Enuma elişte Marduk'un en üstün tanrılığa yükseltildiği bölüme denk düşer. Kral, ayin alayını sitenin dışında bulunan bir yapı olan Bit-Akitu'ya kadar götürür. Bu ayin alayı, Tiamat'ın üstüne yürüyen Tanrılar ordusunu temsil eder. Sennaşerip'te bulunan bir yazıttan yola çıkarak bu ilk savaşın oynandığı, kralın da Asur'u canlandırdığı varsayılabilir. Asur, Marduk'un yerini alan tanrı. Kutsal evlilik Bit-Akitu'daki şölenden geri dönüşte gerçekleşir. Son perde, yeni yılın her ayı için, geleceğin belirlenmesinden oluşur. Bunu belirleyerek yıl ritüel biçiminde yaratılır. Yani henüz doğan yeni dünyanın bahtı, bereketi, zenginliği, güvence altına alınır. Akitu oldukça yaygın bir mitsel ritüel senaryonun, özellikle de kozmogoninin yenilenmesi olarak görülen yeni yıl bayramının Mezopotamya versiyonunu temsil eder. Evrenin dönemsel yenilenmesi, geleneksel toplumların büyük umudunu oluşturduğuna göre, Yeni yıl bayramlarını sık sık değinmemiz gerekecek. Şimdilik Akitu'nun birçok bölümüne kendimizi yalnızca Yakın doyla sınırlayarak söyleyecek olursak Mısır'da, Hittitler'de, Ugarit'te, İran'da ve Sabiler'de de rastlandığını belirtelim. Örneğin yılın son günlerinde ritüellerle somutlaştırılan kaos, Saturnalia türünden orje benzeri aşırılıklarla bütün toplumsal düzenin alt üst edilmesiyle, ateşlerin söndürülmesi ve ölülerin geri dönmesiyle gösteriliyordu. İki figüran topluluğu arasında savaşların vardı. Mısır, Hititler ve Ugarit'te de bilinmektedir. Eski ile yeni yıl arasındaki 12 gün boyunca gelecek 12 ayın yazgısının belirlenmesi adeti Orta Doğu ve Doğu Avrupa'da hala sürmektedir. Akitu'da kralın rolü yeterince bilinmiyor. Kralın küçük düşürülmesi, dünyanın kaos haline geri dönmesi ve Marduk'un dağın içindeki esaretine denk düşer. Kral Tiamat'a karşı verilen savaşta, bir tapınak hizmetkarı ile kutsal evliliğinde tanrıyı kişileştirir. Ama tanrıyla özdeşleşme her zaman belirtilmez. Daha önce de gördüğümüz gibi küçük düşürülmesi sırasında kral Marduk'a seslenir. Bununla birlikte Mezopotamya hükümdarlarının kutsallığı geniş ölçüde doğrulanmıştır. Dumuz'i temsil eden Sümer kralının tanrıça İnanna ile kutsal evliliğine değinmiştik. Bu hieroskamos yeni yıl bayramı sırasında gerçekleşiyordu. Sümerlere göre krallığın gökten indiği biliniyordu. Tanrısal bir kökeni vardı ve bu anlayış Asur-Babil uygarlığı yok olana kadar sürdü. Hükümdarın kutsallığı çok çeşitli biçimlerde ilan ediliyordu. Ona ülkenin yani dünyanın kralı veya evrenin dört bölgesinin kralı deniyordu. Bunlar başlangıçta tanrılar için kullanılan sıfatlardı. Tanrılarda olduğu gibi kralın da başının çevresinde doğaüstü bir ışık parıldıyordu. Kral daha doğmadan önce... Tanrılar onun yazgısını hükümdarlık olarak belirlemişti. Kral, yeryüzündeki evlatları da kabul edilmekle birlikte tanrının oğlu olarak görülüyordu. Hammurabi onun Sinin babası Enlil'in de oğlu olduğunu açıkladı. Bu çiftte soy, kral tanrılarla insanlar arasında mükemmel bir aracı haline getiriyordu. Hükümdar tanrıların karşısında halkı temsil ediyor ve uyruklarının günahlarının kefaretini oy ediyordu. Kimi zaman halkının işlediği suçlar nedeniyle ölmesi gerekiyordu. Asurların bir yedek kralı olmasının nedeni buydu. Metinler kralın hayat ağacı ile hayat suyunun bulunduğu harika bahçede, tanrılarla içli dışlı olarak yaşadığını açıklar. Nitekim tanrı hekellerine her gün sunulan yiyecekleri kral ve yerde. Kral tanrının temsilcisi, tanrı tarafından dünyada adalet ve barışı kurmak üzere göreve çağrılmış halkın çobanıdır. Ülkede adaleti kurmak üzere Anu ve Enlil, Lipitishar ülke yönetimine çağırdıklarında, o zaman ben Lipitişar, Nippurlu mütevazi çoban, Enlil'in sözlerine uyarak Sümer ve Akad'da adaleti kuruyorum. Kralın tanrısal varoluş biçimini, kendisi tanrı olmadan paylaştığı söylenebilir. O tanrıyı temsil ediyordu, bu da arkayı kültür aşamalarında bir anlamda temsil ile aynı olmasını getiriyordu. Her ne olursa olsun Mezopotamya Kralı, insanlar dünyasıyla tanrılar dünyası arasında bir aracı olarak kendi kişiliğinde iki varoluş biçimi, tanrısal ve insani varoluş biçimleri arasında ritüel düzeyinde bir birliği gerçekleştiriyordu. Kral bu ikili doğası sayesinde en azından mecazi anlamda hayatın ve bereketin yaratıcısı olarak kabul ediliyordu. Ama o bir tanrı, tanrılar pantheonunun yeni bir üyesi değildi. Müminler dualarını ona göndermiyorlardı. Tam tersine krallarını kutsaması için tanrıları dua ediyorlardı. Çünkü hükümdarlar tanrısal dünyayla içli dışlı olmalarına, bazı tanrıçalarla kutsal evliliklerine rağmen insan olma hallerini dönüştüremiyorlardı. Son tahlilde onlar ölümlüydü. Uruh'un efsanevi kralı Gılgamış'ın bile ölümsüzlüğe erişmek girişiminde başarısızlığa uğradığı unutulmuyordu. Gılgamış Ölümsüzlük Peşinde hiç kuşku yok ki Gılgamış Destanı, Babil yaratılarının en ünlüsü ve halk arasında en yaygın olandır. Bu destanın kahramanı Uruk Kralı Gılgamış, arkaik çağda da meşhurdu ve onun efsanevi hayatının birçok bölümünün Sümerce versiyonunda bulundu. Ama bütün bu öncüllere karşın Gılgamış Destanı, Sami Dehası'nın üründür. Ölümsüzlük arayışının, ya da daha doğru bir deyişle başarıya ulaşmak için her türlü şansa sahip görünen bir girişimin, sonuçta uğradığı başarısızlığın en heyecan verici öğüklerinden biri olan bu destan, çeşitli münferit bölümlerden yola çıkılarak akatça yazılmıştır. Hem kahraman hem tiran olan bir kişiliğin erotik aşırılıklarının anlatımıyla başlayan bu efsane, sonuç bölümünde yalnızca kahramanlığa ilişkin erdemlerin insanlık durumunu kökten aşmaya yetmediğini göstermektedir. Halbuki Gılgamış, 3'te 2 oranında tanrısal bir varlıktı. Tanrıça Ninsun'la bir ölümlünün oğluydu. Metnin hemen başında onun her şeyi bilmesi ve yapımına giriştiği görkemli yapılar övülür. Ama bunun hemen ardından bize kadınlara ve genç kızlara tecavüz eden, erkekleri ağır işlerde dermansız bırakan bir despot sunulur. Site sakinleri tanrılara yakarır ve tanrılar da Gılgamış'la başa çıkabilecek, dev gibi bir varlık yaratmaya karar verirler. Enkidu adını alan bu yarı vahşi yabanıl hayvanlarla barış içinde yaşamakta, onlarla birlikte aynı kaynaklardan su içmektedir. Gılgamış onun varlığını önce düşünde, sonra da Enkidu'yu gören bir avcıdan öğrenir. Onu baştan çıkarıp Uruha getirmesi için bir tapınak fahişesi gönderir. Tanrıların öngördüğü gibi iki kahraman karşılaşır karşılaşmaz boy ölçüşürler. Gılgamış bu kavgadan galip çıkar ama Enkidu'ya dostluk duyar ve onu yoldaşı yapar. Sonuçta tanrıların planı boşa çıkmamıştır. Artık Gılgamış gücünü kahramanca maceralarda harcayacaktır. Yanında Enkidu ile birlikte çok güçlü bir canavar olan Huwawa'nın koruduğu uzak ve büyülü sedir ormanına yönelir. Asurca versiyonda Huwawa'nın ismi Humbaba'dır. İki kahraman Huvava'nın kutsal sedir ağacını kestikten sonra onu öldürürler. Gılgamış Uru'a dönerken İştarın dikkatini çeker. Tanrıça onun kendisiyle evlenmesini ister ama Gılgamış onu küstahçe reddeder. Aşağılanan İştar babası Anu'yu yakırır ve Gılgamış'la sitesini yok etmek üzere gök boğasını yaratmasını ister. Anu bu isteği önce reddeder ama Iştar onu ölüleri yer altından yukarı çıkarmakla tehdit edince boyun eğer. Gök boğası Urua saldırır ve Börtülerinden kralın yüzlerce adamı ölür. Yine de Enkidu onu kuyruğundan yakalamayı başarır ve gılgamışta da kılıcını ensesine saplar. Çok öfkelenen işler kent surlarına çıkar ve kralı lanetler. Kazandıkları zaferden sarhoş olan Enkidu, Gök boğasının bir butunu koparıp küfürler içinde Tanrıça'nın önüne fırlatır. Bu iki kahramanın kariyerinin doruk noktası olduğu kadar Trajedinin de başlangıcıdır. Aynı gece Enkidu düşünde tanrılar tarafından mahkum edildiğini görür. Ertesi gün hastalanır ve 12 gün sonunda ölür. Gılgamış beklenmedik bir değişim geçirerek tanınmaz hale gelir. 7 gün ve 7 gece boyunca dostuna ağlar ve onun gömülmesine izin vermez. Ağlayıp dövünmeleriyle sonunda onu dirilteceğini umut etmektedir. Gılgamış ancak beden ilk çürüme işaretlerini vermeye başlayınca boyun eğer, ve Enkidu görkemli bir törenle toprağa verilir. Kral kenti terk eder ve ben de Enkidu gibi ölmeyecek miyim diye inleyerek çölde dolaşır. Ölüm düşüncesi Gılgamış'ı dehşete düşürmüştür. Kahramanlıklarıyla sağladığı başarılar onu artık teselli etmez. Bundan böyle tek amacı insanların yazgısından kurtulmak ve ölümsüzlüğe erişmektir. Tufandan kurtulan ünlü Utnapiştim'in hala yaşadığını bilen Gılgamış... Gidip onu aramaya karar verir. Yolculuğu erginleyici türde sınavlarla doldurur. Maşu dağlarına varır ve güneşin her gün geçtiği kapıyı bulur. Kapıyı görüntüsü bile insanı öldürmeye yeten bir çift akrep insan beklemektedir. Yenilmez kahraman korkudan donup kalır ve alçak gönüllü bir tavırla secde eder. Ama akrep adamlar Gılgamış'ın tanrısal kısmını tanır ve tünele girmesine izin verirler. Gılgamış, karanlıkların içinde 12 saat yürüdükten sonra Dağın öbür tarafına, harika bir bahçeye çıkar. Oradan biraz uzakta deniz kıyısında su perisi Siduri ile karşılaşır. Ve ona Mutlu piştimi nerede bulabileceğini sorar. Siduri onun fikrini değiştirmeye çalışır. Tanrılar insanları yarattıklarında hayatı kendilerine ayırıp ölümü insanlara verdiler. Sen gılgamış, karnını doldurmaya ve gece gündüz keyif sürmeye bak. Her gün bayram yap ve gece gündüz dans et. Çılgınca eylem. Ama Gılgamış kararından dönmez ve Siduri de onu Utnapiştim'in yakınlarında bulunan kayıçısı Urşan gönderir. Ölüm sularını geçip Utnapiştim'in yaşadığı sahile çıkarlar. Gılgamış ona ölümsüzlüğe nasıl eriştiğini sorar. Böylece tufan hikayesini ve tanrıların Utnapiştim ile eşini nehirlerin denize döküldükleri ağızlara yerleştirerek Onları insanların ataları yapmaya nasıl karar verdiklerini öğrenir. Mutlapiştim Gılgamış'a sorar. Aradığın hayatı elde edebilmen için tanrıların hangisi seni meclislerine kadar ki? Ama konuşmasını beklenmedik bir biçimde sürdürür. Hadi, 6 gün ve 7 gece boyunca uyumamayı dene. Kuşkusuz burada en zor erginleme sınavı söz konusudur. Uykuyu yenmek, uyanık kalmak, insanlık durumunda bir dönüşüm. Bu durumdan bir çıkış anlamına gelmektedir. Bunu tanrıların gılgamışı ölümsüzlükle ödüllendirilmeyeceklerini bilen Utnapiştim'in ona ölümsüzlüğü erginleme yoluyla ele geçirmeyi önermesi olarak mı anlamak gerekir? Kahraman daha önce de bazı sınavlardan galip çıkmıştır. Tünelde yürüyüş, Sidorin'in aklını çalmaya çalışması, ölüm sularından geçiş. Bunlar bir anlamda kahramanlık sınavlarıdır. Bu defa ise ruhani bir sınav söz konusudur. Çünkü yalnızca olağanüstü bir konsantrasyon gücü bir insanın altı gün ve yedi gece uyanık kalmasını sağlayabilir. Ama Gılgamış hemen uyur ve Utnapiştim alayla haykırır. Ölümsüzlüğü isteyen güçlü adama bak. Uyku şiddetli bir yel gibi yayıldı üstüne. Gılgamış bir çırpıda altı gün ve yedi gece uyur ve kendisini uyandıran Utnapiştim'i daha yeni uyumuşken onu uyandırmakla suçlar. Ama gerçeği anlar ve yakınmaya başlar. Ne yapmalıyım otuna piştim? Nereye gitmeliyim? Bedenimi bir şeytan ele geçirdi. Uyuduğum odada ölüm oturuyor ve nereye gitsem ölüm orada. Gılgamış yeniden yola çıkmaya hazırlanır. Ama son anda karısının önerisiyle otuna piştim ona tanrıların bir sırrını verir. İnsanı yeniden gençleştiren bitkinin nerede bulunduğunu söyler. Gılgamış denizin dibine dalar, otu koparır ve mutluluk içinde dönüş yolunu tutar. Birkaç gün yürüdükten sonra bir tatlı su kaynağı görür ve hemen yıkanmaya başlar. Otun kokusunu alan bir yılan sudan çıkar. Otu alıp gider ve deri değiştirir. Gılgamış, Urşan'a bir hıçkırıklar içinde bağsızlığından yakınır. Bu bölümde yeni bir erginleme sınavında daha uğranan başarısızlık görülmektedir. Kahraman, hiç beklenmedik bir bağıştan yararlanmayı bilememiştir. Kısacası, bilgeliği eksiktir. Metin çok ani bir biçimde sona erer. Uru'a vardığında Gılgamış, Urşanabi sitenin surlarına çıkıp şehrin temellerini hayranlıkla seyretmeye çağırır. Gılgamış destanında ölümün kaçınılmazlığıyla tanımlanan insanlık durumunun dramatik bir biçimde resmedildiğini gördük. Bununla birlikte dünya edebiyatının bu ilk başyapıtı, tanrıların yardımı olmadan da bazı varlıkların bir dizi erginleme sınavından başarıyla geçmek koşuluyla ölümsüzlüğü elde edebileceğini ima ediyor. Bu açıdan bakıldığında Gılgamış'ın öyküsü daha çok başarısız bir erginlemenin drama haline sokulmuş anlatısıdır. Kader ve Tanrılar Mezopotamya erginlenmesinin böyle bir şeyin bulunduğunu varsayarsak nasıl bir ritüel çerçevesi içinde yer aldığını ne yazık ki bilmiyoruz. Ölümsüzlük arayışının erginlenme açısından taşıdığı anlam Gılgamış'ın girdiği sınavların özgül yapısında kendini açığa vuruyor. Kral Arthur romanları da benzer bir durum sunar. Erginleme simgeleri ve motifleri çok boldur. Ama bunların bir ritüel senaryosuyla mı uyumlu olduklarına, yoksa Kelt mitolojisinin veya Hermes Hypnosis'in anılarını mı temsil ettiklerine ya da yalnızca imgelem etkinliğinin ürünleri mi olduklarına karar vermek olanaksızdır. Arthur romanları örneğinde en azından bunlar yazılmadan önce var olan erginleme geleneklerini biliyoruz. Oysa Gılgamış'ın maceralarında bulunan olası erginleme senaryosunun ön tarihi hakkında hiçbir bilgimiz yok. Akat dinsel düşüncesinin vurguyu insana yaptığı üzerinde haklı olarak durulmuştur. Son tahlilde Gılgamış'ın öyküsü bunun en güzel örneğidir. İnsanlık durumunun zayıflığını, ölümsüzlüğe erişmenin bir kahraman için bile olanaksızlığını ifade eder. İnsan ölümlü olarak ve yalnızca tanrılara hizmet etmek için yaratılmıştı. Bu kötümser antropoloji daha önce enuma elişte de dile getirilmişti. Bu anlayış başka önemli dinsel metinlerde de rastlanır. Efendi ile uşak arasındaki diyalog bir sinir krizinin daha da ağırlaştırdığı nihilizmin ürünü gibidir. Efendi ne istediğini bile bilmez. Her türlü insan çabasının boşluğu düşüncesi ruhunu ele geçirmiştir. Eski harabelerin tümsekleri üzerine çık ve enine boyuna dolaş. Eski zaman adamlarının ve günümüz adamlarının kafa taslarına bak. Kötü kimdir? Sevimli insan sever kimdir? Bir diğer meşhur metin, Babil, Eklezyası diye adlandırılan insan sefaleti üzerine diyalog daha da umutsuzdur. En iyi beslenen gururlu aslan tanrıçasının kederini yatıştırmak için buhur adağını sunuyor mu? Bana gelince, hiçbir kurban ya da adak kaçırdım mı? Hayır, tanrılara dua ettim, tanrıçalara gerekli kurbanları sundum. Bu doğru adam çocukluğundan beri Tanrı'nın düşüncesini anlamaya çalışıp çabalamış. Alçak ve sofuluk içinde Tanrı'cıyı aramıştır. Ama Tanrı bana zenginlik değil kıtlık verdi. Buna karşılık serveti biriktiren vicdansız, dinsiz adam olur. Kalabalık, cinayet konusunda uzman, üstün bir adamın sözlerini övüyor. Ama hiç şiddet kullanmamış, alçak insanı alçaltıyor. Kötü haklı çıkıyor ve doğru kabulüyor. Zayıfı aç bırakıyorlar. Altını haydut alıyor. Kötünün gücü daha da artırılıyor. Ama sakat, yıkıma sürükleniyor. Zayıf, öldürülüyor. Bu umutsuzluk, insan varoluşunun boşluğu üzerine düşüncelerden değil, genel haksızlık deneyiminden kaynaklanmaktadır. Zaferi kötüler kazanır. Dualar sonuçsuz kalır. Tanrılar, insanların işlerini hiç umursamaz gibidir. önce 2. bin yıldan itibaren, benzer tinsel krizler, başka yerlerde de patlak verecektir. Ama farklı sonuçlar yol açacaktır. Çünkü her kültür bu nihilist deneyim türünü kendine özgü dinsel dehaya göre yanıtlar vermiştir. Ama Mezopotamya bilgelik edebiyatında tanrılar her zaman umursamaz görünmez. Bir metinde Eyüp'e benzeyen masum bir insanın çektiği fiziksel ve zihinsel acılar anlatılır. O gerçekten doğru bir adamdır ve acı çekmektedir. Çünkü hiçbir tanrı kendisine yardım eli uzatmamaktadır. Sayısız hastalık sonucu kendi dışkısına batmış bir hale düşmüştür. Yakınları sanki ölmüş gibi onu ağıt yakarken bir dizi düş, Mardun onu kurtaracağını bildirir. Esrik bir kendinden geçmeye girmiş gibi hastalık cinlerini yere seren ve daha sonra beden acılarını bir bitki kökünden söker gibi koparıp çıkaran Tanrı'yı kendi gözleriyle görür. Sonunda sağlığına yeniden kavuşan doğru adam, Mardun Babil'deki tapınağının 12 kapısından ayin yaparak geçer, ve Tanrı'ya şükranlarını sunar. Vurguyu insana yapan akaddinsel düşüncesi sonuçta insanın olanaklarının sınırlarını öne çıkarır. İnsanlarla Tanrılar arasındaki mesafe aşılmaz görünmektedir. Yine de insan kendi yalnızlığı içinde tecrit olmuş değildir. Birincisi tanrısal olarak değerlendirilebilecek bir tinsel unsuru paylaşmaktadır. Bu onun ruhudur. İkincisi ritüeller ve dualar aracılığıyla tanrıların kendisini kutsamasını sağlama umuduna sahiptir. Üçüncüsü ve en önemlisi benzerliklerin birleştirdiği bir evrenin parçası olduğunu bilmektedir. Tapınakların ve zigurratların dünyanın merkezlerini temsil ettiği ve dolayısıyla gökyüzü tanrılarla iletişimini sağladığı bir imago mundi oluşturan bir sitede yaşamaktadır. Babil bir Babil Ani bir Tanrılar kapısıydı. Tanrılar yeryüzünde, orada iniyorlardı. Birçok istenin ve tapınağın adı gökle yer arasındaki bağ idi. Başka bir deyişle insan kapalı, tanrılardan ayrılmış, kozmik ritimlerden tamamen kopuk bir dünyada yaşamamaktadır. Ayrıca gökle yer arasında karmaşık bir iletişim sistemi, hem yeryüzü gerçeklerinin anlaşılmasını, hem de onların kendilerine karşılık düşen gökteki ilk örneklerinin etkisi altına girmesini mümkün kılıyordu. Bir şey bir gezegenin etkisi altında demekti. Bir örnek, madem ki her gezegene bir maden ve bir renk düşüyordu, renkli her şey bir gezegenin etkisi altında demekti. Ama her gezegende bir tanrıya aitti. Bu nedenle tanrı o gezegene denk düşen maden tarafından temsil ediliyordu. Sonuçta madeni bir nesneyi veya belli bir renkte yarı değerli bir taşı ritüel biçiminde kullanarak bir tanrının koruması altına girildiği kabul ediliyordu çoğu akat döneminde geliştirilmiş birçok kehanet tekniği de geleceği bilmeyi sağlıyordu. Demek ki bazı talihsizliklerden sakınılabileceği düşünülüyordu. Tekniklerin çeşitliliği ve bu konuda elimize ulaşmış yazılı belgelerin önemli sayıda oluşu, kahinlik sanatının bütün toplumsal katmanlarda saygınlığı olduğunu kanıtlıyor. En gelişkin yöntem kurbanın bağırsaklarının incelenmesiydi. En ucuz yol suyun üzerine biraz yağ ya da yağın üzerine biraz su dökülmesi ve İki sıvının oluşturduğu biçimlerde görülen işaretlerin yorumlanmasıydı. Diğer tekniklerden daha geç geliştirilen astrolojiye özellikle hükümdarların çevresinde başvuruluyordu. Düş yorumları ise M.Ö. 2. bin yılın başından itibaren uğursuz alametleri okuyup üfleyerek bertaraf etme yolları da mükemmelleşti. Bütün kehanet teknikleri, şifresi bazı geleneksel kurallara göre çözülen işaretlerin keşfedilmesine yönelikti. Demek ki belli yapılarla donatılmış ve kanunları tabi bir dünya çıkıyordu ortaya. İşaretlerin şifresini çözerek gelecek bilinebiliyor, başka bir deyişle zamana egemen oluyordu. Çünkü ancak belli bir zaman süresi sonunda gerçekleşecek olaylar önceden görülüyordu. İşaretlere verilen önem gerçek bilimsel değeri olan keşiflere yol açtı. Bu keşiflerin bazıları daha sonra Yunanlılar tarafından yeniden ele alınıp mükemmelleştirildi. Ama Babil bilimi bilimsel bilgi, totaliter bir yapıyı koruduğu, yani kozmogolojik, ahlaki ve varoluşsal ön varsayımlar gerektirdiği için geleneksel bir bilim olarak kaldı. M.Ö. 1500'e doğru, Mezopotamya düşüncesinin yaratıcı dönemi tamamen kapanmış gibi görünmektedir. Daha sonraki 10 yüzyıl boyunca entelektüel etkinlik, geniş konularda bilgi toplama ve derleme çalışmalarının eline geçmiş gibidir. Ama en eski zamanlardan beri bilinen Mezopotamya kültürünün ışıltısı sürmüş ve artmıştır. Mezopotamya köken düşünceler, inançlar ve teknikler Batı Akdeniz'den Hindu kuşa kadar birçok yeri dolaştı. Halk arasında yaygınlaşacak Babil keşiflerinin şu veya bu oranda doğrudan gök-yer veya makrokozmos-mikrokozmos iletişimlerini gerektirmesi anlamlıdır.